Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Rabb-i zidni ilme ve fahme ve elhaqni bis salihin Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâ ve hussemi'ul alim Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti Mahfireti üzerinize ve bütün müminlerin üzerine olsun. Cenabı Allah cümlemizin, cümlenizin niyetlerini kabul eylesin. İhlaslı amel etmeyi nasip eylesin. Cümlemizi şeytanın hilesinden, desisesinden ve şeytanın ordusunun düşmanca saldırılarından Hafızu emin eylesin. Cenabı Allah yeryüzünün dört bir tarafında garip duruma düşen, işkence çeken, Allah'ın katından gelecek olan bir yardıma muhtaç olan bütün kardeşlerimize yardım eylesin. Özellikle bugünlerde Suriye'deki kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor. Yüce Rabbimiz Suriye'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Hiç unutulmamalıdır ki bugün Suriye'de yapılan zulüm, işkence, eza, cefa, katliam sadece onlar la ilahe illallah dedikleri içindir. Çünkü bu baskı ve zulmü yapanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyorlar. Bu baskı ve zulmü yapanlar Allah'a inanmıyorlar. Bu baskı ve zulmü yapanlar sadece o insanlar tevhid ehli oldukları için Allah'a ve Resulüne iman ettikleri için Allah'ın meleklerine, kitaplarına ahiret gününe ölümden sonra dirilmeye İman ettikleri için sadece onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yolunda oldukları için bu ezaya, cefaya maruz bırakılıyorlar. Unutmayın ki Nusayrilerin inandıkları değerler yoktur. Olsa bile bu değerler tamamen Dinimizin dışında ehli sünnet ve cemaat akidesinin dışında şeytani prensiplerden oluşmaktadır. Özellikle Hz. Ali radıyallahu anha anhu'yu ilah olarak görmektedirler. Allah'a inanmamaktadırlar. Bir beşeri ilah olarak edinmektedirler. Yine onlar, ağızları açılsa, kitaba, peygambere, haşa Allah'a küfretmeyi kendilerine bir marifet olarak görmektedirler. Özellikle, bu insanların yapmış oldukları bu azgınlıkları, bizzat kendi gözlerimle görmüş, kendi kulaklarımla, defalarca duymuşumdur. Ve maalesef bu insanların bu azgınlıkları onların çocuklarını yeni gelen nesilleri de azdırmaya sebep teşkil etmektedir. Değerli kardeşlerim durum Mısır'daki veya Tunus'taki gibi bir durum asla değildir. Bugün Suriye'de olan bu vahşet, bu katliam sadece ehli sünnet katliamıdır. Ve gördüğünüz gibi ehli sünnete düşman olan çevreler, gerek Şia ve gerekse tamamen ehli sünnet inancına potansiyel bir düşman olarak kendilerini gören komünist ülkeler. Rusya, Çin ve buna benzer ülkeler oradaki Nusayrilerin, o dinsizlerin o şeytanperestlerin arkasında durmaktadırlar ve onlara arka çıkmaktadırlar. Ve yine görüyoruz ki Şia, İran hem siyasi hem maddi hem de silahsal hem de manevi bir destek sunuyor. Oradaki katliamlara ve asla kınamıyor. Bugün Suriye'de her gün yüzlerce kardeşimiz, mümin kardeşlerimiz, kardeşlerimiz sadece La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri için öldürülmektedirler. Sadece Rabbimiz Allah dedikleri için öldürülmektedirler. Çünkü onları öldürenler Rabbimiz Allah demiyorlar. Onları öldürenler dinsizler, onları öldürenler şeytanperestler. Bugün internete de düşen resimlere baktığınız zaman, katletmiş oldukları Müslümanların cesetleri üzerinde temsil yapmaktadırlar. Katletmiş oldukları bu insanların, bu müminlerin üzerinde kafalarını, kollarını parçalayarak, vücutlarını, göğüslerini parçalayarak adeta kinlerini kusmaktadırlar. Bu da göstermektedir ki, bu insanlar gerçekten de kana susamış, tamamen şeytanın emrinde, hatta hatta şeytanın da üstüne çıkabilecek bir düşmanlık potansiyelini içlerinde barındırmaktadırlar ve maalesef, maalesef bu düşmanlıklarını şu anda Suriye'de mümin kardeşlerimiz üzerinde en çirkin şekliyle uygulamaktadırlar. Değerli kardeşlerim, Osmanlı'nın zayıfladığı dönemde Fransa'nın Suriye'yi işgal ettiğini biliyoruz. Şam beldesini işgal ettiğini biliyoruz. Maalesef bu kafir bu müşrik Fransızlar, bu İslam düşmanı Fransızlar oradan çıkarken Ehli Sünnet ve Cemaat idaresinde olan o bölgeyi o bölgede çok ufak bir azınlığı teşkil eden Nusayrilerin yönetimine, idaresine teslim ederek gitmişlerdir. Adeta sanki İşgalleri de bunun için yapılmıştır. Orada din düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah düşmanı, İslam düşmanı bir idare olsun diye bu işgal yapılmış ve çıkarken de bu görev yerine getirilmiş ardından öylece çıkılmıştır. Hiç unutulmamalıdır ki, İslam ülkelerini işgal eden birçok e, kafir memleket, kafir ülke, müşrik ülke, aynı şeyi yapmak suretiyle bu ülkelerden çıkmışlardır. Öyleyse bizlerin, müminlerin uyanık olması lazım. Bugün maalesef Türkiye'de kendisini İslami cemaatler olarak niteleyen birçok cemaat, grup maalesef maalesef bu kana susamış ve oradaki kardeşlerimizi hunharca katleden ve onların cesetleri üzerinde temsil yapan bu vahşi zihniyetin arkasında durabilmekte. Guya Amerikan karşıtlığı, e, karşıtlığı yapmak niyetiyle bu acayip e, desteklerini oradaki Nusayrilere o din düşmanlarına, o İslam düşmanlarına sunmaktadırlar. Halbuki bu müminlerin, Türkiye'deki bu müminlerin özellikle orada kanları dökülen, kanları akıtılan, ırzlarına geçilen, orada öldürülen Müslüman çocuklarının kanlarının yanında olması gerekmez miydi? Onların bu yardıma muhtaç oldukları şu günde en azından dualarla, maddi manevi olarak o kardeşlerimizin yanlarında olmaları gerekmez miydi? Bu nasıl bir Müslümanlıktır ki? Bu nasıl bir ehli sünnet ve cemaat noktasında yolumuza devam ediyoruz diyebilen bir cemaatin görüşüdür ki oradaki Kur'an'a ve İslam'a daima küfreden bir yönetime destek çıkabilmektedirler. O ayan beyan ortadadır ki bugün özellikle Şia'nın 12 ilk İmam kolundan ayrılan ve Şialar tarafından da aşırı bulunan, bu sapık bulunan bu Nusayriler bu zulümleri yaparken görüyoruz ki yine onların ana kolları, esas kolları onlara yardım etmekte ve onların arkasında durmakta. Maddi manevi olarak onlara yardımlarını esirgememektedirler. Nasıl olur da Nasıl olur da durum bu kadar açıkken Müslümanlar, ehli sünnet ve cemaat olan o insanlar, ben ehli sünnetim diyen o insanlar, ben sağlam bir akideye sahibim diyen o insanlar orada kanları akıtan kardeşlerimizin feryatlarını duymazlar. Güya orada bir komplatori olarak bir Amerikan Yanlısı idare kurulmak isteniyor. O yüzden destek vermiyoruz gibi tamamen saçma, tamamen e, temelsiz bir uydur, uydurma bir e, yargıdan dolayı oradaki kardeşlerimizin eza cefa görmelerine, kanlarının akıtılmasına seyirci kalabilmektedirler. Üstüne üstlük bu katliamı yapan insanlara da destek vermektedirler. Güya Amerikan karşıtlığı yapılmaktadır. Değerli kardeşleri, meselenin Amerikan karşıtlığı ile alakası yok. Eğer orada gerçekten Müslüman kanı akıtılmamış olsaydı, orada bugün Nusayri kanı akıtılmış olsaydı ki bunu arzu etmeyiz, gerçekten Avrupa'nın, Fransa'nın, Amerika'nın bu bölgede bu kanın bir an önce durdurulması konusunda harekete geçmiş olacaklarını görecektik. Ama maalesef maalesef orada akıtılan kan ehl-i sünnet ve cemaat kanıdır. Orada akıtılan kan gerçekten Müslüman, Kur'an'ın yolunda olan, sünnetin yolunda olan insanların kanıdır. O yüzden işte bugün maalesef insanlar, bugün Hristiyan alemi, Yahudi alemi, ve ehli sünnet olmayan şia alemi maalesef hep beraber olmuşlar. Oradaki akan kana destek sunmaktadırlar. Durum bu münvalde ise olayları itihal etmemiz lazım. En azından ne yapabiliriz? Dualarımız var. Maddi manevi olarak katkılar sunabiliriz. Özellikle bu tehlikenin farkında olan bugün Türkiye'de bu tehlikenin farkında olan bir siyasi irade var. Siyasi bir otorite var. En azından, en azından onların bu çabalarına köstek olmayalım. En azından destekleyelim. En azından oradaki kardeşlerimizin yanında olalım. Duamızla, paramızla, pulumuzla, gerekirse cihatla. Değerli kardeşlerim, eğer Orada kanı akıtılan müminlerin yanında olmayacaksak, ki onlar bizim komşumuz, kapı komşumuz, onların yanında olmayacaksak, orada kanı akıtılan her çocuk, o yet, o efendim savunmasız, masum, yaşlıları daha 1, 2, 3, 4, 10, 15 neyse o masum insanlar, kanları akıtan her masum insan, yavumul kıyamette bizden davacı olacak. Davacı olacak davacı olacak. Yüce Rabbimiz ne diyor? Size ne oluyor ki? Rabbim katından bir kurtarıcı yok mu diyen kadınların, yaşlıların, çoluk çocuğun imdadına koşmazsınız. Yani gerçekten Allahu Teala şaşırıyor. Ey iman edenler, ey iman ettik di diyenler, size ne oluyor ki eliniz kolunuz bağlı duruyorsunuz? Ey iman ettik diye iddia edenler size ne oluyor ki bu katliamı vahşice işleyen insanların arkasında durabiliyorsunuz? Bu nasıl akıl, bu nasıl iman, bu nasıl izan, bu nasıl insanlık? Böyle bir şey düşünmek bile mümkün değil. Bir müminin orada öldürülen çocukların kanını görmemesi Orada öldürülen kadınların, ırzına geçen kadınların bu muanatını görmemesi mümkün müdür? Değerli kardeşlerim, gerçekten namazla, niyazla, oruçla, zekatla kendimizi kurtaramayız. Gerçekten. Yüce Rabbimiz kullarını deniyor. Allah her şeye kadir. Oradaki zulmü birden durdurabilir ama Allahu Teala biz kullarını imtihan ediyor değerli kardeşlerim. Neler yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Pozisyonumuz ne? Hangi cephede yer alıyoruz? Mansunların cephesinde mi? Yoksa zalimlerin cephesinde mi? Yardıma muhtaç din kardeşlerimizin cephesinde mi? Yoksa yeryüzünde Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan şeytanın askerlerinin cephesinde mi? Bunlar ortaya çıksın diye Allahu Teala bizi imtihan ediyor. O yüzden her akıl sahibi her Müslüman konumunu belli etmesi lazım. İyi düşünmesi lazım. İyi tahletmesi lazım. Gerçekten bugün oradaki olaylara kayıtsız kalamayız. Dua edelim en azından maddi manevi olarak efendim katkıda bulunmaya çalışalım. Eğer Kalbimizde oradaki kardeşlerimizi savunalım diye en ufak bir gayret hissetmiyorsak maddi manevi olarak katkıda bulunalım diye bir his bir niyet bir çaba bir gayret içimizden geçmiyorsa işte o zaman o zaman iman ediyor muyuz etmiyor muyuz şöyle içimizde bunu bir kontrol edelim. Şöyle bir düşünelim. Değerli kardeşlerim, iştahlarımız kaçması lazım. Değerli kardeşlerim, komşumuzun şu anda ne durumda olduğunu hep beraber görüyoruz. Hep beraber görüyoruz. Maalesef basın yayın kuruluşları 24 saatte vermiş oldukları haberlerde bir iki dakika bu konuya ayırıp efendim geçiyorlar. O vahşet. Görüntülerini göstermiyorlar. Oradaki zulmü göstermiyorlar. Oradaki idarenin nasıl bir idare olduğunu anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar. Anlatsalar biz de anlayacağız. Bu memleketin o masum insanları da anlamış olacak. Maalesef, maalesef öyle cemaatler, öyle tarikatlar, öyle insanlar var ki, ne efendim yapmış oldukları düzenlemiş oldukları seminerlerde yapmış oldukları açık oturumlarda yapmış oldukları açıklamalarda bugün Suriye'nin arkasında yanında olduklarını utanmadan sıkılmadan ilan edebiliyorlar. Onlara demek lazım. Ey adı hoca olan ey siyasi adı siyasetçi olan akıllıyım kendini akıllıyım zanneden garip insan zavallı insan sen nasıl olur da Bebek katillerinin, çocuk katillerinin, ırz düşmanlarının, Müslüman düşmanlarının, kitap düşmanlarının, Allah düşmanlarının yanında yer alabilir. Efendim bu şekilde bir takım açıklamalarda bulunabilirsin. Utanmıyor musun? Sıkılmıyor musun? Bütün dünyanın insanları görüyor oradaki vahşeti mezalimi. Yani maalesef değerli kardeşlerim yani bu konu Gerçekten önemlidir. Kim ki yarın yomul kıyamette Allah'ın önünde bu konuyla ilgili utanmak, utandırılmak, hesaba çekilmek, belki azap görmek istemez. Kendi konumunu bir daha gözden geçirsin. Nerede olduğunu bir daha belirlesin. Doğa edelim, gayret edelim malımızla, canımızla bu Bizi kurtarın. Namusumuzu kurtarın. çocuğumuzu çocuğumuzu kurtarın. Aç kaldık. Açık kaldık. Bize yardım edin. Diyen bu Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin yanında olalım ve onlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışalım. Suriye yıllardan beridir. Uzu İslam'ın ilk yıllarından beri İslam beldesi oldu. Ehl-i Sünnet ve Cemaat beldesi oldu. Son 150 yıldır Nusayrilerin eline geçti. Bunu da yapan Fransızlar, bunu yapan Batı, Haçlılar oradan çıkarken Nusayriler oranın nüfusunun belki yüzde üç, yüzde dördünü oluşturmuyordu. Ama onlara teslim ettiler idareyi. Ve onlar o gündür bugündür, o gündür bugündür orada Müslümanları katlediyorlar. Müslümanların ırzına geçiyorlar. O gündür bugündür orada İslam ile mücadele ediliyor. Davet çalışmaları engelleniyor. O gündür, bugündür orada ne zaman Müslümanlar tekrar söz sahibi olmak isteseler onların maalesef kanları dökülüyor. Biliyorsunuz 1980'de Hama olaylarında sadece Hama'da 21, 20 bin insanı Maalesef bu şeytani rejim orada öldürmüştür, katletmiştir. Ve oradaki bu ihvan-ı müslimin cemaatine de yıllardan beri kat katliam uygulanmaktadır. Üyeleri hapse atılmaktadır, çalışmaları yasaklanmaktadır. Büyük bir engel, büyük bir baskı, bir zulüm söz konusudur. Ve maalesef, maalesef bütün dünya şimdiye kadar buna seyirci kaldı. Ve hala kalmaktadır. Hala kalmaktadır değerli kardeşlerim. Bu Müslümanlara kim yardım edecek? Allah katında büyük bir mesuliyetimiz var. Aslında bugün sizlere Fatiha suresiyle başlayıp Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde bizlere hangi mesajları veriyor? En azından anladığımız kadarıyla, algıladığımız kadarıyla siz değerli kardeşlerimize aktarmaya gayret sarf edecektim. Konu birden Suriye nasıl oldu öyle aklıma geldi. Ki gelmek zorundaydı zaten. Sizler de biliyorsunuz ki bu konu önemlidir. Ben sizin acizane bir kardeşiniz olarak aranızdan biri olarak bu meseleyi e, hatırlatmak istedim değerli kardeşlerim. 22 dakikadır e, bu konuyla ilgili konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra e, bu konuya e, yine zaman oldukça temas edeceğiz. Kardeşlerimizi unutmayalım. Duamızdan unutmayalım. Yüce Rabbimizden yardım isteyelim. Maalesef bir zafiyet dönemi yaşıyoruz. Müslümanlar çoğunlukta ama büyük bir e, zafiyet içerisinde yani Sel'in getirmiş olduğu hadisi şerifte buyurduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ee, ne diyor hadisi şerifte? Gün gelecek ki bütün dünyanın kafir memleketleri, kafirleri Müslümanların başına üşüşecekler. Onlara zulmedecekler, onları kat edecekler. Sahabe soruyor ya Resulallah o gün biz çok mu az olacağız çok mu az olacağız kafirler çok mu olacak çok mu güçlü olacaklar da Müslümanlar onların elinde perişan olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hayır hayır o gün siz çok kalabalık olacaksınız ama sizin kalabalık olmanız hiçbir şey ifade etmeyecek. Selin getirmiş olduğu bir köpük gibi olacaksınız. Gücünüz olmayacak. Seldeki köpük nasıl ister istemez oluşan, çerden, çöpten oluşan görüntüde bir köpük. Elini tuttuğunuz zaman eline bir şey gelmiyor. Saydam. Görüntüde bir şey var ama elinize attığınız zaman bir şey bulamıyorsunuz. Gücü yok, kudreti yok, etkisi yok, etkisiz. İşte siz o gün maalesef öyle olacaksınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Müslümanlar bugün çok ama maalesef. Selin getirmiş olduğu çer çöp gibi, selin oluşturmuş olduğu köpük gibi maalesef. Ne zaman rüştümüze dönersek, Rabbimize dönersek, Rabbimiz bizi elbette eskiden yapmış olduğu gibi güçlendirecek, bizi destekleyecek. Bu acziyetimiz gerçekten çok yani yakıcı bir acziyet. Üzücü bir durum değerli kardeşlerim. Müslümanların durumu perişan. Perişan, yani bu hadiste beyan edilen, siz çoksunuz ama köpük gibi olacaksınız, vasfı bugün bize o kadar yakışıyor ki. Keşke yakışmasaydı. Ama çok yakışıyor. Ne zaman kurtulacağız bu acziyetten? Ne zaman kurtulacağız? Ne zaman Rabbimize döneceğiz? Değerli kardeşlerim, öyle bir hal, daha fitne dolu zamanlar da gelecek ama, Bugün gerçekten gelen fitneler insanları helak etmek için yetiyor. Bugün gelen fitneler insanlar helak etmek için yetiyor. Öyle fitneler var ki, öyle fitneler var ki özellikle akidevi noktada, inanç noktasında, tevhid noktasında müminlerin imanını içlerine almış oldukları bir şüphe virüsüyle tamamen şirk'e döndüren onları İslam dairesinden çıkartan fitnelerle baş başayız bugün. Bugün maalesef her zaman söylediğim gibi önemine binaen söylüyorum. Bugün maalesef İslam'ın dünyada e, bir numaralı davetçisi olarak en hararetli en zeki, en güzel, en faydalı davetçisi olarak kendisini takdim eden bazı insanlar maalesef şirkin en büyük Silahşörlüğünü, bayraktarlığını Yapmaktalar Ve maalesef o tertemiz Beyinlere şirki Enjekte etmekteler Ve maalesef o tertemiz beyinler Şirkin Süslenerek Altın kapta takdim edilmesi karşısında Bir çare kalmaktadırlar Ve onlara duymuş oldukları Aşırı güven Sevgiden dolayı Onların sözlerini Hayıra yorup Gerçek e, oradan alınması gereken, anlaşılma, anlaşılması gereken e, mesajları almadan susku, suskunluk göstermekteler ve ya dili sürçmüştür kardeşim deyip geçmekteler ya da burada bunu kastetmedi ya büyütmeyin olayı deyip olayı hafife almaktalar ve bu şekilde sevmiş oldukları o insanları adeta kurtarma çabasına gayretine girmektedirler. Değerli kardeşlerim, mesele bir insanı kurtarmak değil. Mesele akideyi kurtarmak. Mesele nesli kurtarmak. Mesele Müslümanları kurtarmak. Nasıl ki bir insan hem davetçiyim, hem alimim, hem bilgiliyim diyen bir insan çıkar da derse ki, her zaman söylüyorum, kusura kalmayın. Hani gelmeyen, bilmeyen, daha önce duymayan kardeşlerimiz için de tekrarlamakta fayda var. Nasıl olur da ben İslam'ın davetçisiyim diyen bir insan heyetiyle, şekliyle, çalışmasıyla, gayretiyle zuhuratta görüldüğü Allah dedi ki ete büründüm, Mahmud diye göründüm. Şimdi bunu diyen insanlara diyorsunuz ki efendim bakınız böyle bir söz çok yanlış. Siz bak bu insanın peşinden koşuyorsunuz. Ama bu insan böyle söylüyor. Bu sözleri kabul etmeyin en azından. Reddedin, uyarın. Bu sözlerin aşırı olduğunu, şirke davet ettiğini bir insana ibadete, insanları ibadete davet ettiklerini, şirkin ta merkezine insanları davet ettiklerini lütfen anlayın ve uyarın dediğimizde birden bakıyorsunuz ki o insanlar size birden düşman kesiliyorlar. Diyorlar ki hayır siz siz kötü insanlarsınız fitne çıkarmaya çalışıyorsunuz siz bu insanlara düşman olduğunuz için böyle konuşuyorsunuz bu insanları yerle bir etmeye çalışıyorsunuz iftira ediyorsunuz deyip o insanları savunmaya çalışıyorlar mesela savunmak değil mesela mesela savunmak değil mesela akideyi kurtarmak mesela o insan bu insan değil mesela şu Masum zihinleri kurtarmak Allah'ın izniyle. Milyonlara hitap eden bir, bir, bir cemaat dileri eğer insanları Allah'a değil de şeyhine davet ederse, şehrin ilah olduğunu bir şekilde ima ederek, işaret ederek insanları şeyhine ibadete çağırırsa bundan daha büyük şirk olabilir mi? Bundan daha açık bir şirk olabilir mi? Bundan daha net bir görüntü olabilir mi ey akıl sahipleri? Ey aklı, akıllarını bir tarafa atmış, düşünmeyi bırakmış, sadece sadece güdüleriyle hareket eden, sadece atifilikle hareket eden ey insanlar! Artık bir anlayın. Neler oluyor bir anlayın. İmanınızı kurtarın. Hani kıyamet işte, kıyametin alametleri bunlar. Müslümansın, iyisin, Güzelsin. Bir geliyor böyle bir söz söylüyor. Sen bu sözü savunarak sen de onun gibi oluveriyorsun. Ha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Öyle bir vakit gelecek ki fitneler ardı ardına gelecek. Ge gecenin karanlığının tonları gibi, zifiri karanlığın dereceleri gibi Saat saat değişen renkleri gibi fitneler ardı ardına gelecek. Öyle fitneler gelecek ki, Mümin olarak sabahlayan bir kişi, kafir olarak akşamlayacak. Öyle bir fitne gelecek ki, Mümin olarak, efendim, kafir olarak sabahlayan bir kişi, mümin olarak akşamlayacak. Yani insanlar öyle hay, e, hayrete düşecek, düşecek düşecekler ki öyle e, akılsız olacaklar ki muhakeme güçlerini yitirecekler ki öyle atifi ve güdüsel hareket eden daha çok daha çok bir insan gibi değil de daha çok güdüleriyle hareket eden e, bir başka varlık yani e, hayvani yönleri daha çok Ön plana çıkmış bir varlık olarak gündeme gelecekler ki ne zaman bir fitne gelse pat içine düşecekler. Bu kadar basit olacaklar. Nerede inancı akideyi savunmak? Niye savunmuyoruz? Neden bu insanlar ortaya çıktığı zaman savunmuyoruz? Canımızda başımıza neden savunmuyoruz? Neden? Bugün bakınız öyle bir hal aldı ki. Suriye'de bir nizam var. Bir zalim bir düzen var. Nusayri'lik var. Bu nusayrilik ne olduğunu biliyorsunuz. Bunu, bunlar ilk ağızları açılsa Allah'a küfreden insanlar. Hepsi Adana Zaya. Bunları bilirsiniz. Neden o insanların yapmış olduğu bu vahşete karşı kayıtsız kalınıyor? Neden Müslümanların bazıları hala o zalimlerin arkasında e, durabiliyor, destek verebiliyor. Bunları anlamak mümkün mü? Bu da şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Habil ile Kabil birbirine karışmış. Fitneler almış başını gitmiş. Maalesef. Ne diyelim? Yani diyecek bir şey de bulamıyorum. Ve siz değerli kardeşlerim Elbette sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz bu konuları, bu meseleleri. Amacımız burada, bu konuşmamızın sebebi, bu tabi atifi olarak geldi. Amaçsız, hedefsiz e, olarak, bir programsız olarak konuşma yaptık önünüzde. Anlatalım. Anlatalım gerçekleri. Bu fitneler karşı uyanık olalım. Müslümanca duruş sergileyelim. Hak'tan yana mıyız, batıldan yana mıyız? Bunu belli edelim. İnsanları da haktan yana olma konusunda uyaralım. İnsanları hakka davet edelim. Ve olayları lütfen ne olur? Daha iyi in inceleyelim. Daha iyi irdeleyelim. Daha iyi anlamaya çalışalım. Resmin bütününe bakmaya çalışalım. Ufak tefek şeylerde takılıp kalmayalım. Resmin bütününe bakalım değerli kardeşlerim. Resmin bütününe bakalım derken, bu, tabi bu kelimemiz, çok e, şerhe muhtaç ama e, konumuz bu olmadığı için ben sohbetimizi burada e, noktalamak istiyorum. E, i̇nşallah bir başka zaman Fatiha süremizden başlamak suretiyle e, devam edeceğiz. Fakat eğer siz arzu ederseniz yok vakit var hocam Abi, kardeş, neyse, arkadaş, bize kısaca özetle geçin ve biz tefsir dinlemeye gelmiştik. Bunu dinlemeden gitmeyelim diyorsanız ben böyle 10 dakika içerisinde Yüce Rabbimizin bu ayet-i özet olarak aktarmaya gayret ederim. Evet, vakit var diyor talbe kardeşimiz. Pekala o zaman e, hemen şöyle kısaca başlayalım ve şöyle 10 dakika içerisinde özetlemeye çalışalım. Ardından soru cevap şekli bölümüne geçelim. O bölümde de birkaç sorumuza cevap verdikten sonra e, inşallah bu rahmet dolu vakt, vaktimizi de e, mühürlemiş oluruz. Evet.